Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Size Mekke'yi mükerremeden bu mübarek cuma gününde hitap etmekten. Bahtiyarım, Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiri, en derin müfessiri, en güzel müfessiri, ilk müfessiri, en selahiyetli müfessiri de hiç şüphe ki, ee, en güzel uygulayıcısı da yine, tabii hiç şüphesiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'dir. Şimdi burada 10 günü geçirdik. Siz orada geçirdiniz. Biz Mekke-i e, nasip oldu geçirdik. Çok kıymetli günler günlerdi. Çok sevapların bol dağıtıldığı, günahların hafı mağfiret günlerdi. Ve nihayet hacılar e, nasıl yaptılar? Efendim sekizinde Yevmi terbiye denilen günde Mina'ya hareket ediliyor Normal şartlarda Normal durumlarda e, Sünnet-i seniyeye uygun Hac yapmak isteyen kimseler Mina'ya gidiyorlar Mina'da Öğle namazı kılınıyor Mina Mekke mükerremenin civarında hemen yakınında Bir yer Meskül mahalli ibadet için, için Tahsis edilmiş bir yer binalar var fakat e, sahir zaman e, halka açık piskane olan bir yer değil ibadetlerin yapıldığı yer tarihi bir yönden de e, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeye götürdüğü e, giderken de karşısına şeytan çıkıp onu Allah'ın emni tutmaktan alıkoymak için çeşitli oyunlar, sözler e, akıl çelici fikirler ortaya attığı zaman onu taşladığı yer binaenaleyk şeytan taşlama işleminin kurban kesme işleminin Allah'ın yani ey İbrahim sen e, emrettiğim şeyi yapacağını gösterdin efendim bana itaatli olduğunuz salih olduğunu halis muhlus olduğunuz sadık olduğunu gösterdin Ben e, oğlunun kesilmesini aslında e, istemiyorum onun yerine bir koş kurbanı gönderiyorum ama senin, sen imtihanı kazandın, senin kalbini temiz diye ortaya çıktı, senin bağladığın belli olduğu dediği yerler, kurban kesildiği yer, efendim şeytanların taşlandığı yer. Biz o tarihi olayları derin derin efendim yaşayarak tekrar ediyoruz. Sembolik de, de orusa tekrar ediyoruz. İbrahim aleyhisselam şeytanı taşlamış şeyden taşlıyoruz. Şeytan insana e, vesvese veriyor. Fikir veriyor. Aklına ters fikirler veriyor. Diyor ki Ya İbrahim bırak Allah'ın emrini tutma. Allah'ın emrini yapma. Efendim bu şey olmaz. E, vazgeç. Şey, o da İbrahim Aleyhisselam'da elinde aldığı taşlarla şeytanı taşıyor, Biz de taşıyoruz Yani biz de sembolik olarak demiş oluyoruz ki Ya Rabbi e, şeytan benim karşıma çıkarsa beni sana güzel kutluk etmekten koymak isterse, senin, senin emirlerini tutmamı engellemek isterse, işte ben de onu tanışlıyorum. Ben de ona uymayacağım, Ben de onu dinlemeyeceğim. Evet. Bizim dışımızda bir görünmeyen, çok aşikar, düşman, manevi bir varlık var. Efendim, hem içimizde hem dışımızda. Bizim dışımızda dediği, yani bizden farklı bir yapısı ve benliği olduğu içindir, kişiliği olduğu içindir. Bizden ayrı Dişiliyorlar, şeytan denilen bir düşman. İinne şeytan ile adı olun, etle fiduk adı olun. Şeytan sizin düşmanınızdır. Sizde düşman olduğunu bilin. Kimeklerine karşı uyanık olun. Bir Kur'an kelimesi Allah bizi uyardı bir varlık. İçimizden bizim aklımıza, gönlümüze fikirler, vesveseler yaratılıyor. Bizi kandırmaya çalışıyor, yanlış işler yaptırmaya çalışıyor, günah işler yapmaya çalışıyor, negatif işler yaptırmaya çalışıyor. Allah'ın sevmediği işler, başka insanları güzel cemiyetin nizamını bozan, ahlaka saygıları, efendim dünya hayatına efendim, zararlı, ahiret hayatı için çok zararlı işleri yaptırmaya çalışıyor. Şeytanın ana vazifesi bu imtihan dünyasında insana kötü şeyleri hatırlatmak yapmak için teşvik etmek, yapmak için ayağı kaydırmaya çalışmak vesvese vermek, kandırmaya çalışmak. Tabi biz Mina'da e, şeytan taşlar yani biz kanmayacağız. Biz Allah'ın emrini tutacağız. Biz efendim, duygularımızın esiri olmayacağız. Şeytanın esiri olmayacağız demiş oluyoruz. Mina böyle bir yer. Şimdi hacılar o on geceyi tabi Drancı'dan da gelmiş olabilir. Biraz geç kalmış olabilir ama bu zil için on gece. Allahü Teala Hazretlerinin önemli an dişli on gece. Bu on gece tabii ifaletle geçiyor. Sekizinci günü Efendim yem terbiye derler. Rehber önce terbiye olsa bir edebi sanat olur, o değil. Terbiye yem terbiye. Emeğlerin ince sulanıp, efendim ibadete hazırlandığı, ince suya kandırıldığı gün olduğu için o isimleri tipiye rivayet edilir. Efendim miyeviz peygamber efendimiz e mekkiyi bir sakin bir şekilde hareket ederdi ve Mina denilen o iki dağın arasındaki vadiye varırdı İbrahim Aleyhisselamın İsmail, oğlu İsmail Aleyhisselamın 7 yaşındayken efendim, kesmeye Allah'ın emrini tutmak için kesmeye götürdüğü yer. Müthiş bir olay bütün dinlerin bildiği yahudilerin efendim Hristiyanların bildiği bir olay, küçük bir, bir, bir hadise yani en sevdiği kimseyi Allah yolunda kurban etmesi emredildiği tabii çok zor bir şey ama onu e, yapma tereddüt etmemek İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a bağlılığını gösteriyor. İşte o yemin terbiyede 58 günde oraya giderdi Peygamber Efendimiz Mescid-ül denilen bir mescid var oranın Efendim orada kalırlardı yine de kalırlardı Peygamber Efendimiz ve Hacca niyetlenmiş olan insanlar öğle namazı orada kılınır bir, İkindi orada kılınır, iki akşam orada kılınır, üç yatsı orada kılınır, dört ve gece ifadetle geçirilir zaten bütün on gün Oruç, hayır, sadaka, zikir, Kur'an ve ibadet günleri hep. Çok önemli günler. Efendim dokuzu olur. Gece geçtikten sonra dokuzuncu günün yani Arepe gününün sabahı Mina'dan Peygamber Efendimiz Arafat'a hareket ederdi. Geçti. On, on beş kilometre bir mesafe. O mesafeyi alırdı. Arafat'a ulaşırdı. Arepe gününde. Arepe günü Arafat'ta ve ara vaktta öğle ile ikindinin namazını öğlen vaktinde bir ensamına iki rekat olarak iki kıyamet getirerek öyle iki rekat kılar. Arkasına bir kıyamet daha getirip ikinci kılar. Böylece öğle vaktinde öğle ve ikindiye kadar buna cami. Bir takvim deniliyor. Yani iki namazı cem etmek, birleştirmek ama önceki namazın zamanına almak suretiyle cem etmek, cembeyi takvim deniliyor. O günün sonunda Arafat'ta, Arafat'ta o gün akşama kadar kalacak. akşamdan önce çıkmak cezai gerektirir. Akşama kadar orada tazarlı, niyaz, gözyaşları içinde Allah-u Teala ve Hazretlerine ibadatı, edilecek akşam e, tekrar geriye dönüş başlıyor. Yani Mine'den Arafat'a gelirken geçilen yerlerden tekrar geriye dönüş başlıyor. Arafat gününün akşam namazından sonra. Ve e, Müzterife denilen Mine'ye yakın Mine'ye 3-4 kilometre mesafesi olan bir mıntı kadar hacılar duruyorlar. Minada da vazifeler var. Mine'de da efendim akşam namazı yasın namazının vaktinde kılınıyor. Yollarda kılınılmıyor. Vakit geçse bile kılınılmıyor. Mineye ulaştığı zaman 8, 9, kaçsa artık yasının ilk vakti geçtikten sonra yine bir ezan ikikamette. Akşam kılınılıyor. Efendim, sonra kavmet getirdi. Yasın namazı kılınıyor. Meş'arı haramın orada Cenab-ı pazarı ve niyaz ediliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de وَإِذَا اَحَبْتُ عَرَفَاتِ فَذْكُرُ اللّٰهَ عَنْدَ مَشْعَرِ حَرَمْ diye emir buyurulduğundan o emir tutuluyor hacılar tarafından. Ve Müjdelife'de gece böylece Ar Arife gününün gecesi, Arife'yi bayrama bağlı gezi geçiriliyor, çok önemli bir gece. Ee, yılın beş önemli gecesinden birisi, çok sevaplı mübarek gecelerinden birisi de budur. Tabi hacılar için de mübarek, hacı gelemeyen memleketinde olan Müslümanlar için de mübarek. O geceleri iyi değerlendirmek lazım. Arafa gününde oruç tutarlarsa bir geçmiş senenin bir gece senenin günahları affolur. Arefe günüyle bayram gecesi, bayram arasındaki gecenin ilyası çok sevaptı. İşte hacıların müstelifede kaldıkları evet. ve elbise sabah yani bayramın 10. Zili, 10. günü olan bayramın ki buna yemin nahr kurbanların nahr edilmesi derlerim kurbanların geçirme günü. Efendim bayramın birinci günü sabah namazı orada kılınır. Orada vakfe yapılır. Arafat'te de vakfe yapılıyor. Müzerif'te de vakfe yapılıyor. Vakfe demek Cenab-ı Mevla'ya duaya niyaza durmak demek. Yani orada da dua ve tazarru ve niyaz olacak sabah namazından sonra dualar edilecek, affu manfuret olunmak isteyecek, gönlünü, gönlünün muradını arz edecek ve hacılar o gün şeye varacaklar tekrar geriye, Mina'ya varacaklar. 8'inde Peygamber gelmiş olduğu Mina'ya, yani Hz. İbrahim'in İsmail'e Aleyhisselam'ı kurban etme olayının olduğu şeytana taşladığı yere 10. günü gelecekler. Sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra yani Türkiye'deki veya bir başka yerdeki, efendim, Müslümanlar bayram sabahı hatası alırlar, güzel giyinirler, güzel kubular üşürerler, bayramlık şey elbiselerini giyerler, sabah namazını kılarlar. Sonra sabah namazından sonra bir bir buçuk saat etleyip, bayram namazı vaktinde bayram namazını kılarlar, bayram olur, eve sevişti giderler, babamız geldi diye halkıda. El, el öperek karşılar kapıda karşılar eve bayram gelir bir güzel efendim neşeli durum bu durum burada müjderifede oluyor sabah yiyeyim, efendim sabah namazı müjderifede kılınıyor ve efendim tekbirlerle sabah namazı kılındıktan sonra müjderife vakfeti yapılıyor yani dualar ediliyor Tabii bunlar bizim mezhebimizin efendim hanefi e, mezhebinin usulüne göre söylüyorum bunları Sonra hemen Mina'ya geçiliyor. Bayramın birinci günü sabah namazı müzdelemede kılındı. 3-5 kilometre daha gelindi Mekke'ye doğru. Mina'da ilk iş Cemretül Akabe denilen yani bir iki üç bölge var orada şeytanın taşlandığı. Birinci bölgeye El Cemretül Ula el cemretir, Rus'ta evet. üçüncüye el-Cemretül Cemretül e, Akabe deniliyor efendim. Bir tür şey bunlar kısaca bizim hacıların kendi e, tabirleri var. Küçük şeyden orta şeytan, büyük şeyden diyorlar efendim. Cemretül Akabe yani büyük şeytansız. Taşlama işlemi yapılıyor. O gün tamam. Hacıların yaptığı işlerden birisi. Bu oluyor bayram günü. Sabah, sabah namazı üzerini kıldıktan sonra gelip Cemretül Akabe'yi ifa etmek. Yani büyük şeytana taşlamak. Yedi taş atılıyor. Sembolik olarak ben şeytana uymuşam. Şeytanın düşman olduğunu biliyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın kandava çalıştığı gün ben de elbette çalışmak ister ama ben Allah'ın emrini tutacağım. Allah'a itaati bir kul olacağım diye göstermiş oluyor. Bu hareketlerin bu. Ondan sonra e, hac üç çeşittir. E, bir çeşidi hac ifrattır bakıyorum kitaplar bile doğru yazmıyor hacı ifrat sonunda harfi olması lazım. İfrat başka yani müfrit gitmek demek bu hacı ifrat kelimesiyle ilgili yani tek hac ömretsiz hac demek hacı ifrat yapanlara kurban kesmek yok. Onlar şeytan taşladıktan sonra saçlarını sıra üzerindeki ihram benzerini çıkartabilirler. Tahallül evvel deniliyor buna yani <gülüyor> ihramın Tıkı yasakların yasaklarının, baki çökesinde, kopu sürünmez, olunmaz vesaire, efendim ilk bölümünün kalktığı, e, yasakların kaldırıldığı, bir bölüm yasakların kaldırıldığı tahattülü evvel böylece oluyor. Ama bir de ümre de yapmış olanlar, ümre de yapmış olanlar, hem ümreyi hem hacı beraberce hem maniyet etmiş olanlar, büyük bir sevap kazandıkları için bunun şükranesi olarak, şükür kurbanı olarak kurban kesmeleri lazım. Şeytan taşladıktan sonra kurban kesme işlemine girerler. Kurbanı kestikten sonra saçlarını onlar. O zaman tıraş ederler veya kısaltırlar. Ya kökünden kazınıyor ya da bir miktar kesiliyor ve saç tıraşından sonra üstteki ihram bezi çıkartıyor. Normal ilginçler bize iyiler gidiyor eskiden. İyilemiyordu, ihramlıktu durulduğu zaman, ihat olduğu zaman, ikişiş elbise giymek, yasaklardan biriydi. Böylece bayramın ilk günü kurban kestikten sonra kurban kesenler kesmeyenler, efendim e, şeytan taşıdıktan sonra her tabi tahallülü evvel bir e, durum rahatlığa kavuşuyorlar. Yasaklar bir kısmı kaldırıyor. Normal elbiseleri giyiyorlar. Bayramın ilk günü böylece şeytan taşlamakta kurban keseceklerim, kurban kesmesiyle geçiyor tabi. Bina Vadisi insan dolu, araba dolu. Herkes bu vasifeleri yapar koşuşuyor. Çok telaşlı, çok izdihamlı yerler. Yani Türkiye'deki bayram bir başka türlü. Buradaki bayram gününün olayları bunlar. Bu işleri yaparlar tabi üzerlerinde haç vasifelerinin en önemlilerinden birisi olan Fars Tavap'ı var. Gelecekler yedi kez dönerek ifade tavafı denilen tarz tavafı yapacaklar. Sayılarını yapacaklar. Safa ile Merve arasında yedi. Efendim bir sefer yürüyecekler. Gidiş, geliş iki. Efendim bir daha, bir daha altı. Bir daha e, Safa'dan Merve'ye doğru gidiş yedi. Bu da hacir Hacer bizim İbrahim Aleyhisselam oğluyla kendisini oraya yerleştirdikten sonra veda durup Grup bir acı e, yüzümle ayırtıp giderken arkasından Hacer Validemiz sesleniyor. Ya İbrahim bizi böyle ekimsiz, taşlık, evsiz, barsız gena bir, efendim, hücra bir yerde böyle çocuğumla beni bırakıyorsun, gidiyorsun. Bu Allah'ın emri mi? Evet Allah'ın emri. Çünkü orada kutsal e, mabedin yeri var. Hz. Adem zamanında kurulmuş olan. Allah oraya ee, yerleştirmesini emretti İsmail aleyhisselamla annesini e, Eskenti min zürriyeti bi vadin gayri ziyer'in mendebeyti er mu azam diye dua etti Ya Rabbi senin emrin üzerinden işte hanımlar ve evladının bir kısmını burada bu kutsal evin yanında ve bitmeyen bu valide kullarını ararsa bıraktım diye dua etti Ya Rabbi sen bunları aç açık -aç bırakma yoruları yiyecekler İsrail'e diye dua edelim. Gitti. Emir öle. Yani o da bir ihmal. Tabi Allah emretti deyince Hacer validemiz o Allah bize yardım eder. Madem o emretmiş bir hikmeti var diye kesin oldu. Bir muzut meyin oldu. Ama su lazım, ekmek lazım. Yanında bir yavrucu var. Safa'dan sefa tepesine çıktı. Safa bir yüksek taşlık kısmı valinin. Oraya çıktı. Etrafı iyi görün diye. Oradan Vadiye tekrar yürüdü, koştu. Ee, efendim, öbür tarafta Merve kayalıkları tefekte doğru çıktı. Oradan bakındı, yani buradan görünmeyen manzara oradan görünür de çadır veya ev veya efendim, ya, ağaç veya bir şey görebilir miyim, duman falan görebilir miyim diye yok Bir daha geldi gitti falan derken iki defa. Biz de onun böyle bir çare aradığı kendisinin hayatını devam ettirmesi için Oraya oraya gidip geldiği gibi biz de Safa ile Merve arasında sayediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz de Allah'ın bize yardım etmesini, lütfunu, rahmetini diliyoruz. İşte e, 10. günü bayram günü e, e, şey, büyük şeytana taşladıktan sonra, kurban kestikten sonra bir vazife. Bu Kabe'nin farzı olan, haçın önemli bir vazifesi olan tavafı ve Said'in yatılması gerekiyor efendim farz tavafı deniyor buna. Çünkü tavaf e, birkaç çeşit, kulum tavafı var, farz tavafı var, veda tavafı var. Efendim bu farz olan tavafı yok diyor. Arafat'a çıkılmasa hacı olamaz. Farz tavafı yapmasa insan hacı olamaz. Onun için bunlar yapılıyor. Bayram günü böyle bir muazzam imziham. Çünkü e, yüz binlerce insan e, hareket halinde oluyor. İşte böylece hacılar bu on mübarekliği günü geçirmiş oluyorlar. Efendim, Aref'e günü geçiriyorlar. Üzerine güneşin doğduğu günlerin en kıymetlisi, sevaplısı, en önemlisi Aref'e günüdür. Yani filikçenin dokuzudur. O gün gözüne, diline sahip olan, kendisine hakim olan, günahlardan korunmasını bilen, sevaplarık güzel işlemesini bilen bütün, bütün müminler Aref hatta mazeret olmuyorlar. Arafat'ta mazeret olmayanlar ertesi gün 120 hece oluyor. 120 de aramazeret ermeyenler Mina'da kurban kesince şeytan taşlayınca mazeret amasar oluyorlar. Yani bayramın efendim 1. gününe kadar böylece 10 günlük zaman içinde çok mazran efendim rahmeti ilahiye tecrübe ediyor. ve kullar mazeret olmuyor. Cehennem den azat olmuyor, oluyor, cennet kalıyor biliyorsunuz güzel bir hac yapıldığın zaman, usulüne uygun bir hac yapıldığı zaman onun bir müka mükafatı mutlaka cennet. O hacı güzel yapmak meselesi, her arayla ve usulünü güzel uygulayarak edepli, tatlı, hasta hastas, önemli e, bir şekilde hac yapıldığı zaman mükafatı cennet oluyor. İşte böylece. Ee, bu güzel 10 gün geçmiş oluyor. Tabi bayramın ondan sonraki ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü e, şeytan taşlamalar, dur, küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan minada oturup ibadet etmek bazı mesleplere göre parçalarına göre vacip efendim mina ağırlıklı bir efendim çok ve bir şey oluyor ve o şeytan taşlamalar da tabi ee, çok izah olduğu için dikkat etmesi lazım hacıların. Hangi zaman sakindir? Böyle e, gençler ayrı ama yaşlılar, ihtiyarlar, hanımlar onlar sakin zamanları bir şeytan taşlamayı öyle yapmalı. Tavakı da zamanlarda yapmaya çalışmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurmuş ki innet tevbete tarz silif Yani Allah'a yöneliş tevbe etmek günahı süre ee, ve innen hasenat e, yüzyıbnes seyyiat kulların yaptığı iyilikler, iyi işler, ibadetler, hayır hasenat, ikramat ve sadaka vesaire güzel işler, yapılmış kötü işleri, günahları, seyyileri götürür, siler, yok eder, insanı onlardan kurtarır. Efendim e, ve زَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي رَحَا اَنْ يَعُ اللّٰهُ fil <gülüyor> bela'i, Allah-u Teala Hazretleri'nin kul rahatken, sıkıntıda değilken efendim, nimet içindeyken zikretti ve Allah onu dara düştüğü zaman efendim, capat olarak dar zamanında duasını kabul eder. Ona affu mağfiret eyle diye hadis kitaplarında geçiyor. İşte böyle kulların tevbe ettikleri, hakka yöneldikleri efendim, gözdaşları içinde işlemiş oldukları hatalı fiillere idamet gösterip Allah'tan asıl, asıl mağfiyetlerini istedikleri ve Allah-u Teala Hazretleri'nin de kullarını efendim böyle artık e, koyunların tüyleri sayısınca falanca kavilerin koyunlarının tüyleri sayısınca efendim kimseyi affettiği güzel günler ee, geçmiş oldu. Tabi Allah'u Teala Hazretlerinden dilediğimiz şu Allah böyle güzel günleri hepinize göstersin. Nice nice defalar efendim e, güzel günlere erdirsin ve e, makbul haçlar, ömreler yapmak nasip etsin. Haç ömre yapmadığınız yıllarda da memleketinizde iken bu güzel günleri güzel değerlendirmeyi nasip etsin nice nice bayramlara erdirsin bir e, yaşlı böyle Osmanlı terbiyesi olmuş Osmanlı üslubuyla konuşan efendim, e, dostumuz vardı e, İstanbul'da güleç yüzlü bir muhterem o e, derdi ki Osmanlı üslubuyla İdiniz Said Ömrünüz Mezil Her ruhsunuz bir İd olsun efendim Hoşuma giderdi bu söz Müsseccahtı tecilik kelimeleri efendim, birbirlerine böyle, efendim, uyumlu ses benzerliği olan bir e, dua ve tebrik. Eğidiniz Said olsun. Yani Eğid bayram demek Arapçada. E, bayramınız e, e, saadetli olsun. Said olsun. Saadetli olsun. Mutlu olsun demek. Yani bayramınız hakiki bir bayram olsun. E, hakikaten Allah'ın mağfuretine ermiş olur. hakikaten içiniz dışınız şen olsun, kalbiniz nurlu olsun, efendim saadetli olur, dünyada ahirette saadetli olun iyidiniz, sayı olsun bir, ömrünüz mezit olsun, mezit ziyade demek ömrünüz çok olsun, yani nice nice defalar böyle efendim bayramlar yapra, erişin, bayramlar yapmak sizlere nasip olsun, ömrünüz uzun olsun da bu güzel günlere erişin ee, bir de en son cümle hoş. Her ruzunuz bir e iyi olsun efendim. Her ruz, ruz gündeme. Ruzdame gündem demek. Her ruzunuz bir e iyi olsun. Yani her gününüz bayram olsun. Bu da tabii çok güzel bir dua. İnsanın senede iki defa bayram görmesi başka. Bir de Allah'ın lütfuna, özel lütuflarına mazhar olup her gününün bayram olması. Hani o Evliya Allah gibi. O Evliya Allah'a her zaman Allah'ın güzel tecebihleri oluyor. Her günleri tecellilerle nimetlerle Allah'ın rahmetine kar konmuş olarak her günleri bayram alıyor. Onun gibi ey sahip yani bayramınız saadetli, ömrünüz mezi yani ömrünüz uzun ve her gündüz de bir bayram ve her ruhsunuz bir iyi olsun efendim diye dua ederdi. Allah rahmet eylesin. O zatı muhterem. O da büyüklerinden duymuştur. Efendim, ben de size aynı şeyleri temenni ediyorum. Ee, Bayramlarımız kutlu olsun, ömürleriniz saadetli olarak uzun olsun. Yani Batıya olarak geçin, buca her gündüz bayram olsun. Tabii asıl bayram, asıl hakiki bayram bu dünya hayatı gelip geçicidir. Ahirete vardığı zaman insanın Allah'ın rahmetine ermesidir, mağfiret olmasıdır, cehenneme düşmemesidir, cehenneme düşmeyip cennete girmesidir. Allah'ın ebedi ikramlarına cennette, efendim, ünfiha, halidun, ebedi olarak mazhar olmasıdır. Tabi asıl önemli, her, her günün bayram olmasından da önemli olan ahiretin bayramlı, saadetli olmasıdır. Dünyada ahirete ben de hepinize Saadetler gibi diliyorum. Allahu Teala Hazretleri hepinizi iki cihanda bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşeref eylesin. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, evlatlarınızla, arkadaşlarınızla beraber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.